Muhterem Ahmet Mahmud Zünlü Hocaefendi ile tefsir dersleri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berakatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allahu Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri, bizleri bu cihana gönderdi ve bizleri sonsuz ahiret saadetine ulaşmamız için bir takım vazifelerle mükellef kıldı. Şimdi biz, Üzerimize lazım olan işlere bakmalıyız. Dünyamıza ve ahiretimize yaramayan işlerden uzak durmalıyız. Akıl bunu emreder. Allahü Teala Hazretlerimize akıl verdi. Akıl, ikalden geliyor. ba demek Arapçada. Çünkü akıllı olan insan ne yapar? Kendisine zarar verecek şeylerden kendisini engeller. Akıl onu engeller. Akıl seni tehlikeli yerlerden uzak tutana derler. İnsanı cehenneme atan, ateşe gö göre göre sevk edene akıl demezler. Ama tabi burada bir tasnif yapmamız gerekiyor. Akıl iki türlüdür. Akl-i maaş, akl-i maat. İmam-ı Rabbani Kudsesir Hazretlerinin beyanı vecile. Dünya aklı var, ahiret aklı var. Akl-i maaşı kasır-ı Aklül hadi hadidül basar. Dünya aklı, gözü çok kısa, görüşü kısa. Şimdi yediğini içtiğini, şu anda burası soğuksa üşür, işte efendim burası sıcaksa camı açar. İşte efendim o andaki bir konuşulana güler. veya üzücü bir haber gelir o anda üzülür falan. Bunlar çok basit, efendim sınırlı, sonlu şeyler. Hiç ileriyi düşünmez. Bir zaman sonra ne olacağını düşünmez, işin akıbetini düşünmez. Peşin zevkle zevklenir, peşin bir acıyla elemlenir. Ama ahiret aklı öyle değildir, gözü keskindir. Bu yüzden şu anda bir sıkıntıya da düşse onun günahlara kefaret olduğunu, ahirette derecelerinin, cennet derecelerinin terfine vesile olduğunu düşünerek ne yapar? Şu andaki acıyı unutur. İşte efendim namaza kalkar, uykusuz kalır, oruç tutar, susuz kalır, hacca gider, yorgun düşer, zekat verir, canı acır. Etin denet kopartmak gibi olur, para vermek kolay iş şey değil. Ama neyi düşünüyor? Ha, Rabbim beni yarattı, yaşatıyor, öldürecek, diriltecek, ebedi ahirete beni çıkaracak. İşte orada bunlar bana yarayacak, fayda verecek. Bu sefer o zorlukların hepsine olur? Zahmetler rahmete dönüşür. Çünkü ahiret aklı keskin bakışlıdır. İleri görür. Bu itibarla Rabbim cümlemize ahiret aklını isti'mal nasip eylesin. Bu da bir takım vesilelerle elde edilir. ki Rabbani yine mektubatına beyan eder. Kaddesallahu sirrehu bir insan ahiret aklı kazanması için evvela ahiret derdinde olan insanlarla düşüp kalkmalıdır. Varsa dünya yoksa dünya diyen bakışları görüşleri fikirleri düşünceleri konuşmaları Dünyadan başka bir şeyden olmayan kimselerle oturup kalkan insanda ahiret aklı gelişmez. Olan kabiliyeti de körelir. Bu itibarla bu derslerimiz ahiret aklımızı geliştirmemiz bakımından çok faydalıdır. Hepimiz hakkında. Konuşanın konuştuğuna dinleyenden daha çok ihtiyacı vardır. Biz burada bizim ahiret aklımız fazla geldi biraz da size dağıtalım demek istemiyoruz. Çoğu dinleyenlerimizin ahiret aklı bizden çok daha ileridedir ve gelişmiştir. Allah Teala bizi de onlara bağışlasın. Ama müşterek akıl bize bizi nerede buluşturuyor? Dünyanın geçici olduğu ve ahiretin temelli ve baki olduğu hususunda bizi uyarıyor. O zaman ne yapacağız? İki can temin edecek amellere koşuşacağız. Dünya ahiret zararımıza, ziyanımıza olan işlerden geri duracağız. Ahiret aklımızı çalıştıracağız, geliştireceğiz. Bunu da neyle kazanacağız? Ölümü düşünerek, kabiri düşünerek, ahireti düşünerek, dirilmeyi düşünerek, Mevla'nın huzurunda hesaba çekileceğimizi düşünerek bunları düşünürsek dünyanın derdi, kederi, musibeti bize hafif gelir. İslamiyetin emir ve yasaklarının külfeti üzerimizden kalkar. Gene bu Namaz çok zordur, büyüktür, ağırdır. Öyle namaz kolay iş değildir öyle bir namaz kılarsın. Ama 5 vakit kılmak, 5 vakitte kılarsın ama bunu bir ay, iki ay, bir sene, iki sene değil, ömür boyu kılmak, onu da kılarsın ama vakti vaktinde kılmak, kazayı bırakmamak, hadi onu da yaparsın. E? Huzur üzere kılmak, tadil erkanı rahat etmek, bir falso vermemek ve ömrünün bitimine kadar her halükarda namazı ihmal etmemek. Bu çok zor. Mevla öyle buyuruyor, çok zor. Görüldüğü üzere de, kendimizden de tecrübe ettiğimiz üzere çok zor. Bir gün, iki gün, bir ay, iki ay illa insan bir gevşeklik yapıyor. Ancak kime zor değil? Huşur sahiplerine. Kimdir onlar? Bir sonraki ayet gelme tefsir ediyor. Ellediğine yazun nune enhum mulaqoo rabbihim enhum Onlar o kimselerdir ki Rablerine kavuşacaklarına kesinlen inanırlar. Bir insan ben Allah'ıma mutlaka kavuşacağım. Ve onlar Allah'ın huzuruna döneceklerine, hesap vereceklerine şeksiz şüphesiz İtikad ederler buyuruyor. Ben bu dünyadan çıkacağım, ahirete gideceğim, Rabbimin huzuruna varacağım, ne hesap vereceğim, ne cevap vereceğim. Bunu düşünen insana namaz kolay gelir. Oruçta ona keza, haçta ona keza, zekatta. Buna kıyas edilir. Demek ki, iş nereye dayanıyor? Ahiret aklına dayanıyor. Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğine inananın, yakinen inanan, herkes inanıyorum diyor ama namaz onayına zor gelmeye devam ediyor. Yasaklardan sakınmak güç geliyor. Emirleri tutmak sıkıntı veriyorsa demek ki onun imanı yakini dereceye ermemiştir. Herkes kendini bilir. Kendini bir ayara koyar, bir mizana koyar, tartar bakar. Eğer bu ağırlık hala bizde hissediliyorsa ibadet vazifelerimize karşı demek bizim imanımız henüz tam yakini dereceye varmamıştır ki bize bu vazifeler ağır geliyor. Yakini iman sahibi olanlar tasavvuftan maksat budur. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri öyle buyurur. Tasavvuf yoluna sülük etmek, girmek, çalışmak ne için değildir? Keşifler için, kerametler için değildir. Yani gözümü kapatacağım da Nurlar göreceğim. Böyle bir maksat olabilir mi? Buyuruyor ki, güneşin ne kusuru var da, gözün açıkken görebiliyorsun da, gözünü yumacaksın da, güneşten fazlasını mı göreceksin? Güneşten gözler kamaşıyor insan. Güneşe bakamayacak kadar nur var ya. Yani, nurlar görmek için, insan bu kadar zahmete, riyazate katlanır mı? Görünen ışıkların, Mahsus nurların ne noksanı var ki insan bunları bırakacak da ben efendim gözümü kapattığımda göreceğim biraz nur arayacağım diye uğraşacak. Bu iş değil. Tasavvuf yoluna girmekten maksat, efendim kabirlerdeki ölülerle görüşeyim, e, keşif keramet sahibi olayım, harikulade işler meydana getireyim. Bunlar değil. Çünkü Mevla'nın rızası bunlara bağlı değil ki. Ya nedir? İtikatta yakın, ibadet ve taatlerde yüsür ve sülettir. Yani insan inancını görür hale getirecek, görür gibi. Ahireti görüyor gibi. Sırattan geçtiğini görüyor gibi. Mizanda sevap günah tartıldığını şu anda seyrediyor gibi. Ya, o heyecanları şu anda yaşıyor gibi. Kabirde yalnız kaldığı anda, tek başına ya şualler ve cevaplar esnasında, başına neler geleceğini müşahede ediyor gibi olmak. İtikatta yakın. Bu neyi gerektirir? ibadette kolaylığı gerektirir. Çünkü bu itikada sahip oldum zaten. Namazda kolay gelir, ibadette kolay gelir, oruçta kolay Hatta zevk verir. Kolay geliri bırak, zevk verir. Çünkü ahirete yarayacağı kesindir. Onun için maksada erişmek için yoldan gitmelidir. Dağdan, bayırdan Tehlikeli geçitlerden yola vurmamalı, ana caddelerden selametli, emin, güvenli yollardan hareket edilmelidir. Bu yollar geçilmiştir. Kaç defa Allah dostları bu yollardan seyirçülük yapmışlardır ve maksatlerine ermişlerdir. Yani bu yollar denenmiştir. Bu manevi yollarda insan çalışırsa o zaman huşur sahibi olur, yakın sahibi olur, ihsan makamına nail olur. Allah görüyormuş gibi celil celal ibadet yapmaya başlar. E bu hal gelince de artık onda tekellüf kalmaz, zorlanma kalmaz, yapmacıklık kalmaz, ibadetlerden zorlanma hali kalmaz. Ve insan ahiret aklını kazandığı zaman sonsuz alemleri müşahede eder. Şu andaki konumunu, durumunu, çoluğunu, çocuğunu, ölenini, kalanını değil, sonsuz ahirette Kendisine yarayacak şeyleri, yaramayacak şeyleri şimdiden seçebilecek bir duruma gelir. Onun için ahiret aklını kazanmamız lazım. Bunun yoluna girmemiz lazım. Allah'ımızı zikretmeye çok çalışarak, edeplerine riayet ederek, mürşid elinden tutarak, kendi kafamıza hareketleri bırakarak yolundan gidilirse bu yol çıkar. Ve... Derdi ahiret olan insanlarla oturularak, kalkılarak, sohbet edilerek, bu dersler dinlenilerek, çünkü bu derslerde insanları dünyaya karşı rağbetli kılan, dünyayı insanların gözünde, gönlünde sevdiren konuşmalar yoktur. Bu derslerde ahiretimize yarayacak şeylerin bahsi vardır, terhip ve teşviki vardır. Ahirette zararımıza olacak şeylerden terhip ve tenfir vardır. Soğutmak, korkutmak, kaçırtmak hikmetiyle, gayesiyle bu dersler yapılmaktadır. Onun için ahiret aklını kazandırmaya çok elverişli, çok faydalı derslerdir, konulardır. Şimdi, bu derslerden devam ederken tâdiyle, erkan ile ilgili bir risale yazdık. Allah Teala muvaffak etti. Bunlar Tabi Allah'ımızın tevfik grafik olmasa Olacak şeyler değil Zaten sağlığımız saatimiz Ona göre sınırlı Vakitlerimiz sınırlı Bu arada bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz Sizlerin ellerinize ulaştıralım Ta ki ahirette yüzümüz ak olsun Namazımız abdestimiz kabul olsun Mevla'nın rızasına uygun olalım Rızasını kazanalım Namazımız bize Allah'ın rızasını kazandırsın Öyle ya Rızayı kazandırmazsa ne olacak? Her namaz adama Allah'ın rızasını kazandırmaz. Tamamen kılınan namaz. Kabule şayan olur. Rızaya eriştirmeyi mucib olur. Onun için bu nasıl tamamlanacak? Namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapleri nasıl yerine getirilecek? Bunlar nelerdir? Bunlar önemli. Bunlar bize lazım. Bunlar ahiret aklının çalışması neticesinde hepimizin merak etmesi gereken vazifeler. Onun için bu dersten bazı hadis-i şerifler kitaptan, tadili erken risalesinden okuyoruz. Ancak bizim bu konuşmalarımız ne ma mahiyeti taşır? Bir teşvik mahiyeti taşır. Yoksa teferruata çok giremiyoruz. Vakitlerimiz sınırlıdır. E kitap temin edilecek, okunacak insanlara ulaştırılacak. Efendim, oradan anlaşılan konularda yanlış olanlar, eksiklerini tamamlayacaklar. Evvelce eksik kıldıklarını bilenler, örenler, tadil erkanı ihlal ederek kıldıkları namazların iadesine bakacaklar. Başımızın çaresine bakacağız demek istiyorum. Herkes başının çaresine bakacak. Bu hesap burada tamamlanır. Ahirette bu hesap kapanmaz. Burada kolay olur, orada zor olur. Şimdi önümüzdeki hadis-i şerifleri dinlediğiniz zaman bunları dahil idrak edeceksiniz. Yani Umar ibnil Khattabi radıyallahu teala nukâle kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve selleme mâ min musallin illâ ve melekun a'yemîn i'he ve melekun a'yyesârih feynetemmehâ aracâ bihâ ve illem gütimmmehâ darabâ bihâ alâ vecihîh. Hazreti Umer radıyallahu anh rivat ediyor Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğini bizlere anlatıyor. Onlar bize elçi oldular. Kainatın Efendisi'nin hadis-i şeriflerini ettiler. Onlardan duyanlar, onlardan efendim duyanlar derken bize kadar bu hadis-i şerifler ulaştı. Şimdi kendimizi kandırmayalım. Ben namaz kılıyorum. Allah ister kabul etsin ister kabul etmesin diye gevşeklik yapmayalım. Ya hiç kılmayanların durumu ortadayken biz zaten kılıyoruz bizle ne uğraşıyorsun diye yanlış yorumlara kaçmayalım. Biz Kendimize bakalım. Biz kendimiz, biz kendimiz ilgilendiririz. Bizim namazımızı bize soracaklar. Kılmayana niye kılmadığını soracaklar. Bize de niye yanlış kıldığımızı soracaklar. Niye eksik kıldığımızı soracaklar. Onun efendim fazla zarara girmesi seni az zarardan kurtarmaz. Akıl mıdır bu ya? İyi o zaman cehennemde yanarken efendim o adam... 100 sene yanacak diye sen 50 sene yanma arazimsin da 100 sene yanacak olanı duyduğun zaman da 500 sene yanacak olan işittiğin zaman da ya ben yine 10 senede çıkacağım boş ver olsun der misin yani mantık mıdır bu akıl böyle mi yapmasın hani akıl senin zararından engelleyecekti ama sendeki akıl ahiret aklı olsaydı böyle yapacaktı bu nasıl akıl i adama 60 soba vuracaklar sana 20 soba vuracaklar diye sen yiyeceğin sopaya bak. Sen o yiyeceğin sopayı nasıl katlanacağını bak. Veya ondan kursulmanın yolunda bak. Yoksa sen ya ona atmış vurduklarına göre ben 20 sopayı güle güle yerim der misin? Her namaz kılanın sağında bir melek ve solunda bir melek bulunur. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her namaz kılanın mutlaka sağında sonda melek var. Zaten her insanın sağında sonda melek var. İste'izi bilheveynne aleykum lehâfîzîn. ''Kirâmen kâtibîn, ya'lemûne mâ alun. Üzerinizde koruyucu, yazıcı melekler var. Kıymetli, değerli, şerefli, elleri kalem tutan, amellerinizi yazan, sizin yaptıklarınızı bilen melekler var. Bu zaten Rabbimizin açık beyanıdır Kur'an-ı Kerim ifadesiyle. Ama tabii namaz kılarken de, namazla görevli, Özel bir melek sağda bir melek de solda durur. Kişi namazı tamamladığı zaman yani tam kıldığı zaman, tamamladığı zaman demek selam verdiği zaman demek değil. Selam verir ama tamamlamamış olur. Yani tam kılmamış olur. Sonra ermek başkadır. Tamamlamak başkadır. Eğer namazı tam kıldıysa farz vacip sünnetleri Yerine getirdiyse Ne yaparlar? O namaz bitince o namazı alırlar Mevlamızın kabul buyurduğu makama Illiyine Yüce divana Mukarrab meleklerin hazır bulunduğu dosyaya Yükseltirler Ama kişi namazı tamamlamadıysa Kılmadıysa buyurmuyor Kıldı ama Hızlı kıldı Ruhudan kalktı belini tam doğrultmadı Hareketleri bitik halde sakin durmadı. İki secde arasında düzgün oturmadı. Belli doğrultmadı. Hareketleri bitmeden aşağı indi. Bunun gibi meseleler. Tadil Erkan Risalesi'nde bunlar belirtilmiş. Tadil Erkan'ın hükmü ve nerelerde geçerli olduğuna dair bir bölüm açılmış. Bu bölümde 6 yerde Tadil Erkan'ın efendim, gerekli olduğu 6 yerde bunun zuhur ettiği belirgin hal aldığı. Beyan edilmiş. Bunlar ne olacak? Okunacak, bakılacak. Efendim, amel edilecek. İnsan kendi kendini de kontrol edemeyebilir. Bilen, anlayan adamada kendini seyrettirecek. Bakacak doğru kılıyor muyum? Sen söyle bana. Nerede eksik görüyorsun? Böyle yapacak. Yoksa doğruyu söyleyene darılmayacak. Sen işine bak demeyecek. Efendim, millet iş kılmıyor. Ben yine bu kadar kılıyorum. Demeyecek. Bunlar doğru laflar değil. Allah bizim ibadetimize muhtaç değil. Namazımıza muhtaç değil. Biz ona muhtaçız. Ona göre hareket edelim. Namazı tamam kılmadıysa ne yaparlar? Melekler alırlar o namazı suratına çarparlar. Eyvah! O namaz göğe çıkamaz. Mevla Teala'nın kabul divanında kaydolamaz. Ne demek? Yarın ahirette tartıldığın zaman sevap kefesine konmaz. Suratına vurulan namazın sevap tarafında ne işi var? E, mizanda senin, e, sağ tarafını ağır getirmeyecek namaz, kılsan kılmasan bunda ne fark eder? Ne fayda eder? İnsan kendisini namaz kıldım diye oyalar aldatır. Halbuki Allah'ın dinde kılmamıştır. Bu hususta birçok hadis-i şerifler vardır. Yine bir hadis-i şerifte namaz kılanların farklılıkları anlatılırken li salat salat salat bir namaz kılan 400 namaz kılmış gibi alır bir namaz kılan var ki 200 namaz sevabı alır bir namaz kılan var ki 150 namaz sevabı alır bir namaz kılan, namaz bir namaz kılan 70 namaza denk kılar bir namaz vardır ki elli namaza denktir. Bir namaz var ki 27 derecedir. Biliyorsunuz cemaatle kılınan hakkında sayı adıсте 25 de var, 27 de var işte bu kadar dedir. Bunların hepsi ayrı ayrı maddelenmiştir. Bir namaz var ki on namaza denktir. Bir namaz var ki efendim bir namazdır, teke tek sayılır. O bile insanı kurtarmaya yeter diye. Bunların hepsi uzun uzun izah edilmiştir. Şimdi onları sayacak değilim. 50. sayfada, 51. sayfada merak edenler buna bakar. Nerede merak bizde? Hemen dünyamızı alakadar eden bir hobimizle alakalı, bir Efem sevdiğimiz bir konuyla alakalı bir şey Hemen internetlere girmeler, Google'lardan müracaatler, yazmalar, çizmeler, aramalar, taramalar, saatleri bilgisayar başında geçirmeler. Ama bu namazlardan hangisi 400 namaz acaba ya? Ben bu dört yüz namaz yazılanlardan olayım. Nasıl kazanırım acaba diye düşünen yok. Merak eden okusun diyorsun ama diyor. Hoca efendi şimdi şu anda acil bir durum yok yani. Niye yok? İşte ahiret aklın tam çalışmadığından yok. Nasıl ki dünya aklın çok çalıştığı için, iyi çalıştığı için kendi işinle alakalı bir dört yüz katlı kâr. Mevzu bahis olsa şu anda evdeyim der misin? Soyundum pijamamı giydim der misin? Ya hanımı rahatsız etmeyeyim şimdi evde mevde çoluk çocuk iş güç konularına girmeyelim der misin? Ya ben şu anda duydum böyle bir şey ya görüyor musun bizim işimizde bizim yaptığımız bu iş 400 kat daha fazla kar getirebilirmiş. Bunun yolu varmış. Yazılıyormuş nasıl yaparsan bölüm hemen. Ya işte dünya aklın çalıştığından bu oluyor. Ahiret kafanda çalışsa kalkarsın bunları tek tek incelersin. Kaç tane madde var. Şu anda konumuz onlar değil. Ama tabii ki biz kitapta yazarken hadis-i şerifin tamamını rivayet ediyoruz. Tümünü Türkçe'ye çeviriyoruz, tercüme ediyoruz. Sizin anlayacağınız halde sizlere arz ediyoruz. Ve lakin konumuz hangisidir? Ve ledi ila salatele. Bu hadis-i şerifin sonunda bu uzun bir hadis-i şeriftir bir buçuk sayfa. Bir adam da vardır ki hiç namazı yoktur. Yani ne demek? Kılmıyor değil. Kılıyor ama kılmamış yazılıyor. Bunun durumu nedir? Bu kimdir? Bize lazım olan şimdi burasıdır. وَالَّذ۪ي Ve وَيَنْقُرُوكَ نَقْرِدِّكِ وَلَا ve وَلَا سُجُودَهَا Bir adam namazı hızlı kılar. Horoz, efendim, yem kakalar gibi. Horozun yem kakalaması gibi hızlı kılar. Rükû'unu ve secdesin tamam yapmaz. Noksan yapar, eksik yapar. Böyle kılan çok. Onun için İmam-ı Rabbani kutse sırru Hazretleri beyan ediyor. 400 küsur sene evvel mektubatında, birçok mektubunda, tadil erkan icalesinde o bir baba açtım. İmam-ı Rabbani kutse sırru Hazretleri'nin tadil erkanın ve namazın önemiyle ilgili buyurduklarının Kümünü topladık. 5-6-7 mektupta bu hususta izahat var. Ee, irili ufaklı konular. Bunlara özel bölüm açtık. Üçüncü bölüm. Tadil-i Erken Risalesi'nde üçüncü bölüm. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden ve i̇mam Rabbani Hazretlerinden bu husustaki beyanlar. Tabii ki ağırlık i̇mam Rabbani Hazretlerinin mektuplarındadır. Bunlar lazım ahiret aklı çalışanlara... Bunlar çözüm, ilaç, tiryak, acil. Çünkü neden? Yatsıyı kıldınsa tamam sab yatsıyı kıldım diyorsun. Ya iadesi gerekecek şekilde kıldıysan ne olacak? Sen bu kıldığın yatsıda acaba Mevla'nın rızasına uygun oldun mu? Bu kıldığın yatsı melekler tarafından illiyine yükseltilebildi mi? Yoksa suratına mı vuruldu? Hoca ben ne bileyim benim haberim yok. Ben öyle kılıyorum. Artık suratım Amrat'ıma bir şey de geldiğini görmüyorum. Onun için herhalde yükseltilmiştir sanıyorum. Sen öyle zannet. Bu suratına vurulan dediği zaman da suratında izi çıkmaz ki. Ahirette izi çıkar onun. Ölürken çıkar, kabirde çıkar, mahşerde çıkar. Adam namazı hızlı kılmak yüzünden son nefesle imansız ölür buyuruyor hadis-i şerifte. Ne hadis-i rivayet ettik bu eserde? Ölürken anlarsın bakalım. Onun eseri nerede çıkar? Yazık olmaz mı bir de kendini namaz kılıyorum sanıyorsun? Senin şimdi bundan acil bir işin mi var? Ahiret aklın çalışıyor olsa bundan önemli bir işin mi var? İlk iş ne yaparsın? O namazın üzerinde durursun. Ben için sabah namazı var. Ben yatsıyı kıldım sabah kılacağım. Günde beş kere geliyor bu vazife. Eğer bunu yanlış kılıyorsam, eksik kılıyorsam... ...her kıldığımda suratıma çaput gibi vuruluyorsa... ...e bu neye yaradı? Suçları mı artırıyorum, cezaları mı artırıyorum? Sevap kazanıyorum zannederken azap mı hak ediyorum? Diye düşünmez mi insan ya? Yaptığın işte bir kaçak olduğunu anlasan... ...muhasebede bir kaçak olduğunu anlasan... ...karın gidiyor, zarar geliyor fark etsen ...nasıl davranırsın? Gece yarısı bu işte... ...aga olsan, haberdar olsan... ...hemen te tedbir alırsın ya... ...gece yarısı demez, sabahı beklemesin ya... eşini bak... ...beş vakit bu namaz peş peşe geliyor... ...sen bu namazı... ...neye göre kılıyorsun ya... ...anandan atandan ge gö gelenek görenek... ...usulü kılınmaz... ...bu adet değildir, bu ibadettir... ...bunda ilim şarttır... ...Arapça bilmiyorsun, ayet hadis bilmiyorsun... ...fukahanın beyanlarını... ...anlamıyorsun, e o zaman... ...ananın dili Türkçe... Sana anlayacağın dilden tercüme yapılmıştır. Bunları niye okumuyorsun? Merak etmiyorsun. Bundan niye acele davranmıyorsun? İşte bütün mesele başta konuştuğuma geliyor. Ahiret aklın noksan. Ahiretin karını zararını dünyanın karı ve zararı gibi hesap edemiyorsun. Yazık. Vevellezî tutvas salâtü kethû bil halikî ve yudrabü bihâ vechü sahibiha. İşte namazı eski çaput gibi suratına dürülüp vurulacak ve kendisine sen namazını korumadığın gibi Allah da seni korumayacak denilen kişi ancak bu olacak. Bunun bir de alma manası da olabilir. ihbari inşai düşünülürse yani... Sen namazını korumadığın gibi Allah da seni koruması. Mevla böyle buyurur. Meleklerine dedirttirir. Kendisini iddia eder. Kalp kulaklarımız açık olsa. Ahiret aklımız çalışsa bunları duyarız. Bunları duyduk mu da yerimizde duramayız. Hemen çaremize bakarız. Kılmayanlar bir ayrı dert. Kılıb eksik kılanlar bir başka dert. Derdimiz çok. Derdimiz günahlarımız, dermanımız Allah'tan istiğfar ve af istemekten başka çaremiz yok ama her şeyin istiğfarının da kendine göre şartları vardır. Namaz kılmayan istiğfar ederek kurtulamaz ki. Namaza başlayarak bu hem istiğfar edecek hem namaza başlayacak. E geçmiş namazlardan tövbe ettim olmaz kaza edecek. E namaz kılıyorum diyen eksik kılıyorsa tadil erkanı reansiz kılıyorsa kıldıysa bu tövbe estağfurullah düzelmez ki ya Sen şakaya mı alıyorsun namazı Allah'ın emrini? Ne yapacak? Hemen öğrenecek. Doğrusuna göre yeniden kılmaya başlayacak. Eskiden tadil erkansız kıldıklarını kesin iade etmesi lazım. Vaciptir iadesi ya. Bunlar ne zaman yetişecek? Ölüm ansızın gelecek. Azrail başımızda dolaşıyor. Konu emrini bekliyorum. Atmaca gibi bize saldıracak. Canımızı alacak bize. Hiç Göz açtırmayacak ecel geldi mi bizi beklemez Abdestimi düzelteyim namazımı düzelteyim Tadili erkanı rahat edeyim Vakit mi var bak her gün bu kadar insan ölüyor Bunlardan biri biz olabilirdik bugün Yarın da olabiliriz Ne zaman öleceğimiz bize bildirilmedi Kayba havale edildi Her an tetikte olalım diye Her an hazır bulunalım diye Bunun dönüşü yok ahirete gittikten sonra bu hesap düzelmez ya Toprağın altında bu iş düzelmez ya Nasıl inanıyoruz da böyle gevşekten alıyoruz bu işi? Bizim imanımız çok zayıf. Rabbim kuvvetlendirsin. İmanımızı kuvvetlendirecek sohbetlere iştirak, kitaplar okumak, alimler, müşrikler bulmak, onları dinlemek nasip etsin. Bizim derdimiz büyük. Dermanımız istiğfar ama. Dille istiğfar, estağfurullah, estağfurullah diye alışkanlık yaparaktan hızlı hızlı istiğfarlar yapmak lak lisandan öte geçmez. Ve insana bir mağri, mağfiret gelbetmez. Onun içindir ki kul hakkı bulunan tövbe istiğfar et, etmekle yetinmeyecek hakkı sahibine iade edeceği gibi, kaza namazı olan kılması gerektiği gibi, bugüne kadar vermediği zekatları ödemesi lazım olduğu gibi, bugüne kadar haç yapmamış, farz olduğu halde kişinin hemen haça gitmesi lazım, istiğfar etmekle geciktirmesinden dolayı, efendim bunun mesuliyetinden kurtulamayacağı gibi, Rabbimize yalvaralım, dermanımıza bakalım, affımızı isteyelim. Bir yandan da bizim affımıza vesile olacak amellere temessük edelim, sarılalım, yapışalım. Eksik noksan yapmayalım. Bu namazdır. Ya Selman-ı Farisi radıyallahu şöyle buyururdu. ''Essalâtu mikyalun femen veffâ vuffiyeleh ve men taffefefe kad alimtüm mâ teâlâ.'' Fil mutaffifin. Namaz bir ölçektir. Kim onu tas tamam yerine getirirse, ona karşılığı tas tamam ödenecektir. Kim noksan yaparsa, muhakkak ki siz Allah-u Teala'nın tartıyı noksan yapanlar hakkında buyurduklarını bilmektesiniz. Nebu'l-Esta'idübillah ve-eylul-Lil-Mutaffifin. Ellezîne izek talû alennâsi yestevfûn. Ve-idâ kalûhum evve zenûhum yuxirûn. He-lâ yezunnu ula'ike Yevmin عَفْغِيمِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِي رَبِّ Noksan eksik yapanlara, alırken ve fazla tartanla alanlara, verirken eksik tartanla verenlere yazıklar olsun vay onların haline. Cehennemdeki veyl vadileri, kuyuları onları bekliyor. Şimdi ölçüyü tartıyı eksik yaptın. Namazı eksik yaptın. Orucu noksan yaptın. Allah'a karşı kulluk vazifelerini ihmal ettin. Efendim ciddiye almadın. Rabbine kulluğu ibadeti ciddiye almadın. Ne olacak? İşte onun için Rabbimiz buyuruyor. İnandık diyenler. Ahirete inandıklarını söyleyenler. Ölüme ve dirilmeye iman ettiklerini beyan edenler. Sonra da ölçüyü tartıyı eksik yapanlar. Namaz bir tartıdır, bir ölçüdür. Hadis-i şerifte buyuruluyor. As-salâtu mîzân Femenevfâ istevfâ İbni Abbas radıyallahu anhü madenibat ediliyor. Namaz bir terazidir. Her kim onu hakkıyla yerine getirerek tamamlarsa, o da tas tamam olarak bol ölçek ile sevap alır. Peki, eksik bırakılırsa ne olur? Ya Büyük veballeri mucib olur. Burada esas mesele Rabbimizin buyurduğu üzere, sorduğu üzere. Bu kişiler, o büyük gün için, insanların... Alemlerin Rabbinin huzuruna çıkmak için kabirlerinden mahşere kalktıkları günü hiç düşünmüyorlar mı hesaba katmıyorlar mı biz o günde diriltileceğiz ne cevap vereceğiz Allah'ımız hadi ya zan da mı etmiyorlar tahmin de etmiyorlar ya insan böyle bir gün önünde olduğunu kesinen bilmese bile en ufak tahmin etse bile bir acaba dese bile bir hazırlık yapayım diye bir kenara bir şey koyar ya ya bizim gibi şüphesiz inandık diyenler Zaten iman su kaldırmaz, çek şüphe götürmez. vel bas baden hak diyoruz. Öldükten sonra dirilmek hak diyoruz. Biz Müslüman adamız nasıl böyle yanlışlar yapıyoruz ya? Mevla tahaccüp ediyor bizi, bizi bizim halimizden kullarına tahaccüp etmelerini işaret buyuruyor. Yani şaşılacak hallerine bakın şunların. bunları hiç zannetmiyor mu ki? insan bırak inanmayı bir ufacık zannetse bile ya ben dirileceğim büyük gün var önümde diye tahmin bile etse Uyanık olması gerekirken Bunlar inandık diyorlar Şu hallerine bak Onun içindir ki Vazifemiz büyük Namaz ağır Günde beş vakit bize yöneliyor Rabbimizin emri teveccüh ediyor Bunun altından kalkmak Allah'ımızın yardımına Tevfikine muhtaçtır Ondan dolayı yardım isteyelim Veste'inu bis sabri ve salah Vazifelere sabrederek Emirleri tutmakta sebat ederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin buyuruluyor. Namaz yardım isteme aracıdır. Bir yandan kılalım, bir yandan Ya Rabbi bizi doğru kılmaya muvaffak eyle diye duacı olalım, yardım isteyelim Rabbimiz isteyenlere vereceğini vaat ediyor. Onun için bizler bu mesuliyetlerimizi müdrik bulunarak tadili erkana, riayete Çalışalım. Çünkü Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh vaat edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tujzi'u salatün La yuqimur racülü sulbehu fiha fir rükû'i ve sücüd Bir adamın ruku ve secde yaparken belini doğrultmadığı bir namaz yeterli olmaz buyuruyor. Yetersizden ne meydana gelir? Adamda kalp yetmezliği var. Yetersiz. Ne demek? Tıkanacak. Tekleyecek. Yolda kalacak. Bir yerde düşecek. Yetersiz. Ne demek yani? Bu adamın namazı yetersiz. Ne demek? Bu mizanda adamın amel defterinde yüzünü güldürecek, ağırtacak bir amel olmaz. Yetersiz. Mizanda sevap kefesine konacak adamın günahlarına ağır basmakta yeterli. Olmaz. Nerede lazım bu? Niye kılıyoruz bu namazları? Onun için bu hadisi şerifi delil alan Ebu Yusuf Hazretleri Hanefi müçsehitlerimizden ayrıca şafiilerin tamamı malikilerin tamamı hanbelilerin tamamı katında rükû ve secdede tume'nine yapmayanın efendim belini düzgün tutmayanın rükudan secdeden kalktığında yine hareketsiz durmayanın namazı geçerli olmaz da seydede ne yapılacak? Bel, en az bir Sübhane Allah denilecek kadar hareketsiz durması lazım. Rükû yapılırken, rükûun kendisinde ve secdenin kendisinde. Zaten üç Sübhane Rabbi'yle azim, üç Sübhane Rabbi'yle hala deniyor ama onlar tabii sünnetlerdir. Ve lakin e, üç tane diyorum derken, birini giderken, birini gelirken, biri de orada yaraslar yaraslamazsa zaten o üç lafta kalır. Çoklarının üç kere Sübhani Rabbi'yle Azim dedikleri yerini bulmaz. Bir kere yerine bile ya denk gelir ya gelmez. Onun için bir namaz kılalım ki yeterli olsun. Bizi azaptan kurtarmakta yeterli olsun. Mevlamızın huzurunda şefaatçi olsun. Kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda elimizden tutsun ya. Biz ona göre bakalım namaza. Yoksa olmayacak. Rifa İbni Rafiyon radıyallahu anh ediyor. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordu. O sırada bir adam geldi. Mescide girdi. Namaza başladı. Ve namazı bitirdikten sonra kainatın efendisinin huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona fe salli fe Dön git namaz kıl sen kılmadın buyurdu. Biz olsak ya Resulullah ben kıldım sen görmedin mi falan. Öyle değil. Sahabe'ye gir hemen kalktı. Gitti yeniden kıldı geldi. Yarın Cael fel gelim Tekrar buru dön git namaz kıl sen kılmadın. Halbuki baştan ona buyurabilirdi ki bak sen yanlış kıldın şöyle kılacaksın. Öyle buyursa o da bir daha düzgün kılardı. Ve tekrar geldiğinde dön git kıl. Kılmadın. Hitabıyla karşılaşmazdı. Ama kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmak istedi? işin önemini anlatmak istedi, ciddiyetini anlatmak istedi. Zaten biliyorsunuz konuştuklarında üç kere tekrar ederdi, insanların aklında kalmasını temin ederdi. Bu itibarla e, baştan bak yanlış kıldın, şöyle doğru kıl diye tarif etse belki o kişi de yani bazı ufak tefek noksanlar olduğu zannederdi, cemaat de öyle zannederdi. Halbuki bak sen kılmadın, halbuki adam kıldı, kılmadın buyurularak o namazın yok hükmünde, hiç hükmünde olduğunu beyan etmiş oldu. Bu kafalarda merak uyandı. Neden acaba böyle oldu? Bu adam kıldığı halde niye ona kılmadın buyurdu. Bunların hepsi bu meselenin bugüne kadar bize intikal etmesini sağladı. Çünkü sahabe-i kiram bunun ciddiyetini ve ehemmiyetini anlamasalardı bunu rivayet etmezlerdi. Ama hal böyle olunca baktılar. Aa bu çok önemli bir mesele. İnsan kendini avutur. E, kıldım sanar. Allah'ın dinde namazsız olur. Bir de ahirete çıkar. 60 sene namaz kılmış adam. Hiç namazsız. Ebu Hureyre gördü adamı çağırdı dedi sen kaç senedir böyle kılıyorsun adam da iftihar eder gibi 60 senedir dedi 60 senedir hiç namaz kılmamışsın sen. Yani böyle çıkmak var ahirete ya. Çok bu durum vahim bu durum. Bütün bunlar nereden ileri geliyor? Dine önem vermemekten. Namazı ciddiye almamaktan. Alışkanlık haline getirmekten. Bu çok önemli bir şey ya. Rabbimize kulluk bu ya. Bizi yaratanın en büyük emri bize bu ya. Bizi yediriyor, içeriyor, besliyor, büyütüyor. Bu kadar nimetlerle içimizi dışımızı kuşattı, çevremizi kuşattı. Biz şimdi ona bir kulluk yapacağız. Bir dört tekat farzı nasıl kılıyoruz bizim de haberimiz yok ya. Başladığımızdan çıktığımızdan haberimiz yok. Hiç Allah'a layık Celle Celaluhu. Yakışır bir amelimiz yok. Neyse adam bir daha gitti kıldı yine geldi. Sen git namaz kıl. Çünkü sen kılmadın deyince ozat. zat... İşe uyandı çünkü onlar İslam'ın bidayetindeydiler. İlk zamanda bu meseleleri bilmiyorlardı. Yeni yeni öğreniyorlardı. Ve onların yaptıkları bazı hatalar bizlerin aydınlanmasına, ümmetin aydınlanmasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o husustaki beyanlarına vesile oluyordu. Hadis-i şeriflerin vuruş sebebini teşkil ediyordu. O bakımdan tabii ki ilk zamanlar için bunlar çok olağan şeyler yani. Çünkü İslamiyet yeni yerleşiyor, ee, insanlar uzaklardan geliyor, yeni Müslüman oluyor, ilk defa gelmiş oluyor, namazı doğru öğrenememiş, ee, öğrenme imkanı bulamamış oluyor. Bu itibarla onların yanlış yapma payları bulunuyor. Ama şu anda bize ya, niye böyle yanlış yaptın diye müsamaha göstermezler, sen yeni öğrendin, yeni duydun diye müsamaha göstermezler. Yahu sen bu kadar haberler, reklamlar, diziler, filmler... Kendini ilgilendirmeyen, üstüne elcam olmayan işlerle ömrünü geçiriyorsun. Sana en lazım olan iş Rabbine kulluk. Bunun nasıl yapılması lazım geldiğine bir iki dakika bile vermiyorsun. ya sen Allah'a ciddiye almıyorsun. Allah seni ciddi alır mı ya? Onun için biz başımızın çaresine bakalım. O zat dedi ki ya Resulallah. Ya edri ma aleyye. Bilemiyorum ki neyimi beğenmedin. Kılıyorum, kılıyorum. Sen buyuruyorsun ki kılmadın. Tabii ki doğru buyuruyorsun ama ben neden böyle buyurduğunu anlayamadığım için sen beni böyle kırk defa daha göndersen ben bildiğim gibi kılacağım geleceğim. E sen de bana kılmadın buyuracaksın. Öyleyse sen bana öğret de doğrusunu ben doğru kılayım. O zaman Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ulatetim musalatu ahadikum hatta yusbikal vudu'e kemâ Allah. Sizin birinizin namazı ancak şunları yaparak tamam olur. Başka türlü tamam olmaz. Evvela ne yapacak? allah Teala'nın kendisi emrettiği gibi abdestini tam alacak. Veğzile ve yüzünü tam yıkayacak. İğnenin ucu kadar kuryer bırakmayacak. Ve yedeği ellerini ilel mirfakayni dirseklere kadar dirseklerde dahil olmak üzere ve yemseha ra'sehu başına mes verecek. En az dörtte birine ve ricle ilel ka'beyn Evet ayaklarını topuklara kadar topuklar dahil. Aman aman aman o topuklar dışarıda bırakılırsa yandı o topuklar. <Sessizlik> Kainatın Efendisi topuklarını yıkamayan abdest alırken yalap abdest alıp da topuklarını yıkamadan bırakan adamı görünce ne buyurdu? Vay o topuklar ateşten neler çekecekler. Cehennemde yanacak o topuklar. Onun için abdest de önemli. Abdest Risalesi epeydir yoktu. Çok insanlar soruyordu ediyordu yeniden hazırladılar arkadaşlar uğraşıldı edildi yeni bir düzenleme ile abdest risalesinde de abdest var kusül var teyemmüm var kadın halleri var bunlar hepsi kendi başına müstakil konular. Herkesi ilgilendiren herkesin öğrenmesi gereken amel etmesi gereken şeyler bunlar. Çünkü bak namaz abdestle başlıyor anahtarı abdest anahtarsız içeri girilmez. Allah'ın emrettiği gibi abdestini güzel almadan sizin birinizin namazı tamam olmaz. Evet parmaklar hilalanacak, sünnet ve vaci alınacak. Efendim namaz bu abdest tabii önemli. Bunlar yani 270 sayfa, 270 sayfa efendim farzları namazın, abdestin farzları, vacipleri abdestin efendim fazileti müstakil ibadet oluşu Çeşitleri, farzları, sünnetleri, edepleri, duaları, peşin okunacak duaları, mekruhları, müfsitleri, e, nasıl anlayacağı, özürlünün abdesi, özürlülük mü özürlülerle ilgili meseleler, başa mesletmekle ilgili hükümler, efendim ayaklarda mesut üzerine şartları, çorap üzerine mesut hükmü, efendim mesut mesut süresi, mesut bozan şeyler, sargı üzerine vesaire vesaire. E bütün bunlar hangi sularla abdest alınır? Fisliğin kısımları, çeşitleri, suyun çeşitleri. Öyle ya bunlar hepsi namazla alakalı yoksa, abdestsiz namaz olmaz. Bunlar hepsi tek tek yazılıyor. İstibran nedir? İstinca nedir? E bunlara da rahat etmedikten sonra namazı istediğin kadar yavaş kıl, istediğin kadar ağır kıl. Bir ekipte katmet. Niye yaradı? Tek tek bunlar yazılmış. Hepimize lazım mı? Lazım. Onun için Rabbimiz fırsatlar versin. Noksanları, eksikleri telafiye, tedarik etmeye, ahiret hazırlıkları yapmaya Rabbim fırsatlar versin. Verdiği fırsatları ganimet bildirsin. Sümme ve yuhemmiduh ve yümecciduh. Sonra tekbir alacak. Allahu Ekber. Namaza niyet edecek. Ondan sonra niyet edecek. İftitah tekbiri bu. Sonra Sübhanekeullahu ve bihamdike. Hamd edecek, temcid yapacak. Ne demek? Tebarak esmüke ve teala ceddüke. Bunlar Allah'ın tazimini ifade eden dualar ve zikirlerle namaza başlanıyor. Ve grahu Kur'an ma adinellahu luhu müsaade ettiği ayetleri okuyacak. işte Kur'an'dan bildiklerini Fatiha şerifesiz namaz olmaz. Ondan sonra ne yapacak? Bir sure veya bir ayet okuyacak en az. Kolayına gelen ve teessyal. İlla her rekatta insan üç sayfa, beş sayfa okumak zorunda değil. Allah Teala kolay etti. Fekra'u ma Kur'an. Kolay insana geliyor. İnna atayna. Tamam inna atayna. Allah kabul ediyor. bir <gülüyor> o. Sonra tekbir getirecek. Efendim ruka'a ilme tekbiri. Ve yarka'u. Ruka'a gelecek. ve yadda'u ala rükbeteyi. Ellerinin içlerini, dizlerin üzerine koyacak. Hatta tatmeyin ne mefasılü. Bütün mafsalları yerine yerleşecek. Ve <gülüyor> testerhiye sarkacak. Böyle e, efendim tetikte durmayacak. Güzel yerleşecek. <gül> Rukuda Sübhani Rabbine Azim biliyorsunuz en az üç defa imam olan üç defa farz da imama uyan üç defa tabi imamla birlikte hareket etmesi gerekiyor. Nafilelerde beş yedi tek sayı olarak artırabilir çünkü kendine aittir. Sonra Semihallahülmerhamide bunu da güzel telaffuz edecek doğru okuyacak. Ya semi Allah demeyecek aynı güzel doğru çıkaracak semi Allah. Semi Allahu Allah dinledi işitti yani kabul etti demek. Limen hamide hamide o göz onda gözlü he var. Kendisine hamd edeni demek. Hamide o he çıkacak güzel. Kıraatlerini güzel yapacak. Bunlar da ayrı meseleler. Namazın kıraat namazın içindeki şartlardan biri. Ondan sonra okuyacak okuyacağı şeyler düzgün yapacak. Tekbirler bile kıraata dahil olur tabii ki. Allahu ekber dese ne olacak? Aa Allahu dese ne olacak? Manalar bozulur. Allah muhafaza etsin. Allah mu büyüktür gibi soru sorar gibi mana çıkar ve şaire ekber der şeytanın adı gibi olur. Bunlar çok acayip şeyler, bunlar çok önemli şeyler. Bunları da bir kısmını namaz ilmi halinde yazdım. Bayağı bu konular tabii namaz ilmine giriyor. Çünkü 12 şart altısı dışında altısı içinde her birinde bin mesele olsa on ikisinde on iki bin mesele çıkıyor ya Bu meseleleri ulema beyan ettiler. Tek tek izah ettiler. Biz tabii on iki bin meseleyi toplayacak halimiz yok ama o ilmi halde az bir şey değil. Yüzlerce mesele var. Yani önemli mesele insanın başına gelebilecek işlek olan konular. Bazı öyle bir konu olur ki bir insanın başına bir kere gelir. Başka insanın başına da gelmeyebilir ama tabii fıkıh onun da hükmünü beyan ediyor. Vestevi maimen. Rükudan kalktımı mı dimdik duracak. Hatta ekhüze kullu azmin min Her kemik yerini alacak. Ve yukı be, Belini dimdik tutacak. Orada hareketleri duracak. Arkadan bakan sanki kıyamdaymış sanacak. Öyle elastiki gibi inip çıkmayacak. Hemen rükudan kalkar kalkmaz eğilmeyecek. Orada belin dikilip durması lazım. Fümmeykeb bir sonra secdeye doğru tekbir alacak. Fehes Secde yapacak. Anlını yere tam yerleştirecek. Ya. Öyle. Anla havada, burnu havada secde olmaz. Çünkü i̇bn Abbas hadisinde buyuruyor. Sizin beni secde yaptığın zaman yüzünü ve burnunu yere yerleştirsin. Bazısı gözlüğünü bastırırsam gözlüğüm çit eder, gözlüğüm de çok kaliteli bilmem ne. Pantolonun bozulmasın diye gider. Efendim seyredirken iki eliyle birlikte çeker. ütün bozulmasın diye. İki ellen hareket bir anda bulsa ne olur. Ameli kesir olur. Namaz tehlikeye gider ya. Ondan sonra gözlüğüm çıtlamasın. işte gözlüğüm şey olmasın diye. Burnunu tam değdirmez. Böyle bir hareketle ya çıkart gözlüğünü ya. Hacı Salih Efendi Hazretleri vardı. devli Allah'ın reislerindendi. Çok büyük veli. Efendi Hazretlerimizi de çok severdi. O da onu çok severdi. O mübarek. idi, alimiydi, veliydi Öyle buyururdu. Gözlükle kılmak bid'attir buyururdu. Niye? E gözlük çünkü secdede rahatsızlık verir ya. Çıkar. Güzel namaz kıl secdeni yap on son sonra. Namaz bitti mi takarsın. Ne var? Namazda uzağa görmemen lazım zaten. Secdeye bakacaksın. Secde yerine bakacaksın. Feindallah Azze ve Celle Evha ileyyye nesul ala sebu'a teada Allah Teala bana vahyetti. Evet. Yedi kemik üzere secde yapacağım. El cebeti vel enfi vel keffeyni dizkbeteyni alınının üzerine burnumun üzerine ellerimin üzerine dizlerimin üzerine usulul ayakların başları olan parmaklardan ibaret yedi uzuv üzere secde yapacağım öyle ellekü feşaran saçımı toplamayacağım elbisemi düzeltmeyeceğim oran buramı çekiştirmeyeceğim namaz böyle kılınır ya 13'ün secdede alınını yere yerleştirecek ...doğru dürüst secde yapacak... ...hatta tatbeynle mefasülü <gülüyor> ve testerhi... ...mafzalları yerleşecek... ...güzel sarkacak... ...böyle... ...tam manasıyla... ...hareketler... ...son bulacak... ...sümme <gülüyor> yükebbiru... ...sonra tekbir alacak... ...searfeun ...başını birinci secden kaldıracak... ...vestevi <gülüyor> kaiden... ...dümdüz oturacak... ...ala <gülüyor> mekadetih... ...efendim... otura üzerine... ...tam düzelecek oturacak... Ve yuqimu sulbe belini dikecek gömdüz kambursa başka ama mesele ne düzelebildiği kadar düzeliyor belini dümdüz tutuyor ve hareketler bitiyor uzuvlar sakinlik kazanıyor fevzaf efendisi sallallahu aleyhi ve sö dön git kıramaz kıl sen kılmadın buyurdu sahabiye o zata Namazı böylece sonuna kadar tek tek tarif ediyor. Sonra buyuruyor, İşte sizin biriniz bütün bu söylediklerimi yapmadıkça namazı tamam olmaz. Yani tamam olmaz ne demek? Yeterli olmaz ne demek? Ahirette kabul olmaz, geçerli olmaz. Zaten kabul olup olmadığı dünyayla alakalı bir şey değil. Dünyada insan kıldım diyor, Bektaşi de abdestsiz kıldım oldu dediği gibi yani. Tadil erkensiz kılan da ondan aşağı değil, kıldım diyor. Ama kabul oluyor mu olmuyor mu bu ayrı bir şey. Ama kabul olmuyorsa da ahirette adamın yüzünü hak etmiyor. Allah muhafaza etsin. Mizanda sevap yerine geçmiyor. E bu neye yaradı? Bir de bunun bunun kötü tarafı da var. Sen şimdi e, tamam olmasın ne yapalım canım. Ya tamam olmasın ne yapalım denecek laf mı ya? Tamam olmasın kabul olsun olmasın diye böyle insan konuşuyor. Mutlaka tamam olup kabul olunması lazım. Mutlaka ne yapıp yapıp namazımızı Rabbimizin huzurunda kabule şayan bir hale getirmemiz lazım. Biz buna mecburuz. Bu bizim keyfi, efendim, süs maliyetindeki giydiğimiz, takındığımız bir şey değil ki ya. Çünkü bu işte tehlike var. Her uzvun namazda hakkı var. Bu uzuvlar hakkı verilecek. İşte anlatıyoruz, hükû şöyle, de böyle. Eller şurada, dizler burada. Şu kemiklerin üzerine gelecek. E bunlar... salla. Tehlike nerededir? Bir adam namaz kılar da her uzvuna namazdan hakkını vermezse o namazı bitirinceye kadar o uzvu ona lanet eder. Şimdi rükudan kalktı, dimdik durmadan, hareketleri sakinlik kazanmadan hemen secdeye indi, beli, başlarını o beli lanet etmeye. Sulbü beli lanet eder Allah lanet etsin. Allah belanı versin. Allah seni muhafaza etmesin. Sen beni zayi ettin. Zayi'ake Allah kema addayi'atin. Le hafizlake Allah kema alem tehafazın. Sen beni korumadın. Allah da seni korumasın. Sen beni zayi ettin. Perişan ettin. Allah da seni perişan etsin. E ya biz namazı dua için mi kılıyoruz? Beddua için mi kılıyoruz ya? Secdeden kalktın. Doğru durmadın. Efendim rükû doğru yapmadın. Elini doğru yere koymadın. gözün doğru yere baktırmadın. Her uzvun hakkı var. Lanet almayalım, rahmet alalım, dua alalım, bereket alalım. Şu dünya pazarı bir defa kuruldu kalkıyor ya. Öldük mü kıyametimiz koptu, geri dönüşümüz yok. Bari bir gözümüzün nuru namaz ya. Göz bebeğimiz gibi şu namazı koruyalım. Allah bütün dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarını ihsan eylesin. Şerlerden emin eylesin. Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva. Borçlarımıza edalar, ödeme kolaylıkları. İşsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı işler. Her birerlerinizin, her dinleyenlerin dinledikleri yerlerde, kalplerinde ne muratlar, hayırlı istekler varsa, Rabbim okunan ayetler, hadisler hürmetine, bereketine ihsan eylesin. Amin. Bi hurmetullaha ve yasinu sallallahu aleyhi ve selleme teslimen kathiren velhamdülillah rabbil alemin. Bütün müminin sizlerin de geçişlerinin ervahı için ve şehitlerimizin, şehit asker ve polislerimizin ervahı için El Fatiha. Muhterem Ahmet Mahmut Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Tefsir.